Fikri nasıl ortaya çıktı Şehmuz Bey böyle bir kitap nasıl aklınıza geldi? Şimdi Seval Hanım aslında hani birçok yazardan muhtemelen ihtimaldir ki duymuş olasınız yani benim bu kitabı yapmak gibi bir meramım yoktu diye sonradan oluştu ama ben size buradan bütün samimi yetimle itiraf edeyim ki gerçekten benim böyle bir kitabı yapmak gibi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 Tezahür etti ki, zuhur buldu ki bir süre sonra baktık ki kitap pat diye böyle bir bakır, bakırın bakır sinirleri, işli bakır sinirleri içerisinde etrafındaki işte sunumlarla beraber önümüze düşüverdi. 2017 yılıydı. Ahmet Arif'in doğumunun 90. yılı nedeniyle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 Neyse sizinki kadar olmasa da benim de küçük bir ama kendisini görmüşlüğüm var. F, <gülüyor> en keşke fotoğraf falan da çekmiş olsaydınız beraberce çok kıymetli. Ya evet, evet işte o zamanlar maalesef e, şey, benim, benim de kıymetli. benim de ilk yazarından imzalı kitabım Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar eskitti mi biliyor musunuz? Ankara'da benim siyasal de öyle, oldu. Evet. <gülüyor> çok, çok güzel bir tesadüf. oldu. Benim de öyle. Evet, evet. Çok güzel tesadüf oldu okurken. Zaten kitabınız onu düşündüm. Bir de ilk evet. şiirle tanışmamda. Hasretinden evet. Prangalar esimle. O yüzden benim için de çok özel bir şair Ahmet Arif. Şimdi burada çok anılardan bahsediyorsunuz. İşte onun hakkında yazılanlardan bahsediyorsunuz. Cemal Şüreyya'nın söylediği bir şey var. Siz de birkaç kere değiniyorsunuz. Ahmet Arif'in şiiri.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 kurulu mekanizmasına çatmak ses olarak muhalefet eden hiçbir kesime fırsat verilmediği bir dönemden Ahmet Arif sesleniyor. Düşünün ki işte kitabını kitabındaki şiirlere baktığımızda ve onunla yapılan röportajlara baktığımızda yani başına gelen işkenceleri işte öldü diye Ankara'da işte bir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 ifade ederdi. Güzel bir şey olmuş yani tespit olmuş sizinki. Dinleyelim. <gülüyor> tamam. Evet, e, merhaba tekrar 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin, Şehmuz Dikenle birlikte Ahmet Arif'i konuşuyoruz. E, programımızın ilk bölümünde e, bu kitabın yazılma sürecinden ve Ahmet Arif'in şiirindeki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 o da yine yıllardır yok. Yani sizin burada kaynak olarak gösterdiğiniz Cemal Süreyya'nın yazıları... Yani birçok kaynak maalesef uzun yıllardır e, basılmıyor. Yani basılmaması da çok acıklı bir durum geldi açıkçası bana. Bu kadar e, Ahmet Arif'le ilgili birçok şeyin e, göz önünde bulunmaması. Keşke bunlar da eğer burada bizi duyanlar varsa e, tekrar basılsa ne kadar iyi olur diyebiliriz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 Mektup olarak çıkıyor ortaya. Onda Leyla Hanım'ın çok sağ olsun var olsun malzemeleri e, kendi arşivinde tutmasıyla Ahmet Ahmed Arif'in de e, Ahmed Arife de e, Leyla Erbil'in mektupları muhtemelen vardır. Çıvar olduğunu biliyoruz. Onlardan hiçbir şey ortada yok. E, sadece mesela Ahmed Arif'in hasletinden prangalar eskittimin dışındaki e, şiirlere baktığımızda.